Ebi Hureyre ve daha başka ashabtan İmam Ahmed bin Hanbel, İbn Asakir ve İmam Malik'in tahric ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Vedittu enni laqitu ikhwani. Kadu ya Rasulallah alasna ikhwanaka? Qala antum ashabi ve ikhwani kavmun yati'una min ba'di yu'minuna bi ve qala ya أَلَا تُحِبُّ قَوْمًا بَلَغَهُمْ أَنَّكَ تُحِبُّنِي فَأَحَبُّوكَ بِحُبِّكَ اِيَّا يَا فَأَحِبَّهُمْ Gerçekte kardeşlerimle karşılaşmayı severim. Dediler ki, Bizler senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah? Buyurdu ki, Sizler benim ashabımsınız. Kardeşlerim benden sonra gelen müminlerdir. Beni görmedikleri halde iman ederler. Sonra, ''Ya Eba Bekr, senin beni sevdiğinin haberini aldıklarından dolayı seni sevenleri sevmez misin? Onları sev, Allah da onları sevmiştir.'' buyurdu.